Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Burada bu güzel çalışmayı duyduğum günlerden itibaren hakikaten heyecanla takip ediyorum. Bugün de burada sizlerin aranızda olmak nasip oldu. Zaten ilerleyen bölümde biraz daha net anlayacağız ki medeniyet dediğimiz şey aslında insan Bireyi üzerine kurulan ne kadar güçlü insanlar yetiştirebilirsek ne kadar güçlü insanlar üzerine oturuyorsa bir medeniyetin gücü de aslında ondan ibarettir. Yoksa medeniyet dediğimiz şey binalardan, saraylardan, efendim yollardan, hamlardan, hamamlardan ibaret değildir. Zaten bütün eski medeniyetlerin binaları ve bütün o sonuçları diyebileceğimiz unsurlar günümüze kadar geliyor. İşte en güzel örnek İstanbul. İki tane büyük medeniyet Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'nun neredeyse eserlerinin çoğu geride kalmış ama bu iki medeniyetin kendisinden de eser yok. Bu medeniyetler binaları yapmakta muktedir olmadıkları için değil o sistemi o medeniyetleri ayakta tutacak büyük insanları yetiştiremedikleri için ya da insanları o kadar güçlü bir şekilde yetiştirmekte aciz kaldıkları için çökmüşlerdir. Bunu önemli bir mesele olarak zihnimizin bir tarafına koymamız lazım. İkincisi, medeniyet kavramı hem çok önemli hem de çok iyi algılanması gereken bir şey. Medeniyetler de tarih boyunca aynen bir insanın şahsı gibi büyüyorlar, gelişiyorlar, yükseliyorlar, olgunlaşıyorlar ve çöküyorlar. Ayet-i de ifade edildiği gibi وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَوِلُهَا بَيْنَ nas? Yani Allah Azimuşşan, medeniyetleri, devirleri insanlar arasında, topluluklar arasında bir onlara bir bunlara vererek, bahşederek sürdürüyor. Tarihin de akışı aslında medeniyetlerin yer değiştirmesinden ibarettir. Medeniyet perspektifinden tarihi eğer inceleyecek olursak medeniyetlerin yer değiştirmesinden ibarettir. Üçüncü olarak söyleyeceğim şey yine Cenab-ı Allah bu medeniyetlerin yer değiştirilmesi, tarihin yer değiştirilmesi konusunda Sünnetullah dediğimiz e, yasalar çerçevesinde hareket edilmesini mümkün kılıyor. Nasıl su 100 derecede doğal, donar, yüz e, derecede kaynar, sıfır derecede donarsa bu sünnetullah'tır. Yukarıdan bıraktığınız e, herhangi bir cisim yere düşerse, yer çekimi varsa bu sünnetullah'tır. Aynen bunun gibi doğal hayata ilişkin, tabii olarak akışa ilişkin bir sünnetullah varsa, sosyal hayata ilişkin de bir sünnetullah vardır. Bunu da... E, eğer sünnetullahın icabını yerine getiren topluluklar, kavimler, medeniyet havzaları icabını yerine getiriyorlarsa yükseliyorlar, yerine getirmiyorlarsa çöküyorlar. Tarih de bundan ibarettir. Aksi takdirde tarih boyunca inançsız kavimlerin ya da İslam düşmanı kavimlerin, toplulukların üstün medeniyetler kurmasını haşa izah edemeyiz. Bugünkü mesela Yahudilerin bütün dünyada etkin olmasını, ne bileyim Roma'nın Efendim Babil'in üstün kavimler, medeniyetler olarak ortaya çıkmasını Allah'ın adil sıfatı çerçevesinde aksi takdirde izah edemeyiz. Tam tersine Allah'ın adil sıfatı kim sünnetullah'a uygun davranırsa onun önünü açıyor. İşte e, işte onların işleri şuradır. Ve emruhum şura beynehum. İnne Allah la yuğayyiru bi kavmin hatta yuğayyiru bi Sünnetullah cenab Allah bizim önümüze koymuş sosyal yasalarla ilgili, sosyal değişimle ilgili. İşte e, onlar kendi aralarında, e, kendi içlerinde olan değiştirmedikçe Allah bir kavmin durumunu değiştirmez. Efendim Allah e, işte onlar arasında e, mallar belli ellerde toplanan bir de, e, devlet aracı olmasın. Bunların üzerinde bizim medeniyetimizin maruf dediği e, temel değerler üzerinde İslam medeniyetinin yükselmesi mümkün. Müslüman topluluklar bunların icabını yerine getirirse, yani sünnetullaha uygun davranırlarsa yüceliyorlar, büyük medeniyetler kuruyorlar, sünnetullaha aykırı davranırlarsa çöküyorlar. İşte örnek Endülüs Emevilerin, dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri sonra Endülüs Emevilerin çökmesi gibi. Yükselmesi nasıl sünnetullaha uygun davranmakla olduysa çökmeleri de aynı şekilde sünnetullaha aykırı davranmalarıyla oldu. Sosyal e, yapıyla ilgili olarak söylüyorum. Aynı şekilde Osmanlı'nın yükselmesi nasıl sünnetullaha uygun davranmakla olduysa çökmesi de sünnetullaha aykırı davranmasıyla oldu. Medeniyetleri söylerken bu üç şeyi mutlaka gözden de bulundurmamız lazım. Dördüncüsü de medeniyet dediğimiz kavram aslında üç tane temel kavramın üzerine oturuyor. Bunlardan birisi tahayyül eski tabiri olarak söylüyorum bir diğeri tasavvurdur. Tahayyül bir insanın Abdülbaki Bey'in dediği gibi bir medeniyet üç şey yapar. Çevreyi nasıl, dünya ile ilişkisi nedir? İnsanı nasıl görüyor? Toplumu nasıl görüyor? Yani bir zihin nasıl bir dünya hayal ediyor? Nasıl bir dünyanın oluşmasını hayal ediyor? Buna tahayyül diyoruz. Hayalden geliyor. Hayal etmek. Bu hayal ettiği şeyi surete dönüştürmek, şekle dönüştürmek de medeniyetin görünür yeridir. İşte ...bugünkü medeniyet şehirlerin merkezine e, kibir kulelerini dikiyor, gökdelenleri dikiyor. Bizim e, Osmanlı medeniyetine baktığınız zaman şehirlerin hepsi çok basit ama çok fonksiyonel... ...işte bir meydan, bir cami, bir hamam, bir medrese, bir çarşı... ...hepsi bir arada olan ve bütün toplumsal fonksiyonların bir arada olduğu çok dingin bir şehir oluşturuyor. Bu şehir mimarların çok üstün olduklarından kaynaklanmıyor tahayyül dünyası çok zengin olduğundan kaynaklanıyor. Bunu unutmamak lazım. Nasıl hayal ediyorsanız öyle bir dünya kuruyorsunuz. Mesela bizim üniversitede e, bu görsel iletişim fakültelerini, öğrencilerini öğrenciler alırken bir romandan bir pasaj veriliyor seçme sınavında. Deniyor ki arkasında 10 tane kutuda bu pasajda anlatılanı hani çocukken çizerdik ya böyle kibrit adamlar Kibrit adamlarla bunu bir hikaye haline getireceksiniz. Metin aynı metin ama o metinden ne kadar öğrenci varsa o kadar farklı sonuç ortaya çıkıyor. Çünkü herkes farklı şekilde hayal ediyor. Herkes farklı şekilde o hayal ettiğini e, tasavvur haline dönüştürüyor, suret haline dönüştürüyor. Bir hayalin, bir tasavvurun olabilmesi için de e, paradigma dediğimiz şey e, önemlidir. Paradigma e, aslında bir dünya, dünyaya bakış çerçevesi. Yani şu camı düşünün, dünya aynı dünya. Bu camdan bakarsanız başka bir şey görüyorsunuz. Bu taraftaki camdan bakarsanız başka bir şey görüyorsunuz. Dolayısıyla bir paradigmada düşüncelerimizi çevreleyen e, genel çerçeve. Her medeniyetinde düşünceleri çerçeveleyen genel bir e, çerçevesi vardır. E, bizim medeniyetimizin genel çerçevesi kitap ve sünnet etrafında e, şekillenmiş ve ee, onun uygulamalarından e, ortaya çıkan bir e, paradigma sahiptir. Müslümanların başarısı da kendi dönemlerine ait bu çerçevede paradigmayı nasıl oluşturup oluşturmadıklarıyla ilgilidir. Eğer paradigmayı oluşturamıyorlarsa tabii ki çok sağlam bir hayal ve e, suret tasavvur dünyası kurabilmeleri mümkün değil. Ben bu bunları temel medeniyet dediğimiz zaman aklımıza bunlar gelsin. Tabii bir beşinci olarak söyleyeceğim hususta her medeniyetin aynı zamanda tahayyülünü ve tasavvurunu ifade ederken kullandığı e, kelimeler vardır. Hiçbir kelime aslında değer yargısından uzak değildir. Her kelimenin değer yargısı vardır. Hatta bazı kelimeleri bakarsınız e, başka bir lügate çevirdiğiniz zaman o aynı manaya gelmez. E, en e, örnek medeniyet kavramıdır. Medeniyet, biliyorsunuz bizim medeniyetimizde adı medenem Medine'den geliyor, şehirden geliyor. E, karşılığı da bedevi olmaktır, şehre ait olmamaktır, e, Badiye'ye ait olmaktır, çöle ait olmaktır, Arabi olmaktır karşılığı. Medeni olmamanın karşılığı şehirli olmamaktır. E, bu anlamda da İslam medeniyeti şehirlerin üzerinde e, oluşmuştur. Mesela medeniyetin batı kavramındaki, batı lügatlerinde karşılığı biliyorsunuz civilization. Civilization dediğimiz şeyde e, bireye ait alan demektir aslında. Medeni haklar, bireye ait haklardır. E Neden e, orada Batı medeniyetinde birey, medeniyetin karşılığı bireydir? Çünkü asıl olan devlettir. E, Roma'da da öyledir, eski Yunan'da da öyledir. E, Fransız devrimi öncesinde, Fransız toplumunda da öyledir. Devlet vardır. Devleti yöneten aristokratlar vardır. Aristokratlara meşruiyet sağlayan kilise vardır. Ve e, bunların e, e, baskı altına aldığı geniş topluluklar vardır. Geniş topluluklar haklarını, hukuklarını oluşturabilmeleri için bireyi öne çıkarmışlardır. Biraz sonra ona da gireceğim. Birey esastır. Birey esasında yeni bir e, dünya tasavvuruna e, başladıkları için sivil dediğimiz şey, bireye ait dediğimiz e, alan bu sefer onun üzerinden batı medenileşmesini bireye ait olan e, alan üzerinden e, şey yapar. Onun için... Bizdeki medeniyetle aslında batıdaki civilization arasında çok önemli kavramsal farklılıklar vardır. Bunu da şunun için söylüyorum. Bugün bizim belki 3 asırdır İslam dünyasının en büyük zaafı bize ait olmayan terminolojilerle konuşuyor olmamızdır. Ee, bir iktisat sistemi mesela İslam iktisadını biz batılı iktisadi terimlerle anlatmaya çalışıyoruz. İşte ihsan, yardımlaşma, sadaka, zekat efendim e gibi... Bir takım terimleri siz batılı terimlerle anlatmanız mümkün değil. Yok bunların karşılığı yok. Dolayısıyla her medeniyet kendi terminolojisini oluşturur. Altıncısı bir medeniyetin hakim olması aslında o medeniyetin terminolojisinin evrensel hale gelmesiyle mümkündür. Müslümanlar bugün topu tüfekleri bilmem neleri olmadığı için geri kalmadılar. Bunu böyle düşürsek yanlış görürüz. Müslümanlar... Kendi terminolojilerini evrensel hale getiremedikleri için e, şey yaptılar. E, geri kaldılar. Geriye düştüler. Yedinci olarak söyleyeceğim e, hususta şudur. Dünyanın her döneminde bir hakim medeniyet vardır. Buna cazibe merkezi diyoruz. Center of charm. E, cazibe merkezi. Bir sürü medeniyetler vardır. Şu anda da bir sürü medeniyet var ama bir tane hakim medeniyet var. Son üç asırdı dünyada batı medeniyeti hakim. Aslında siyasal mücadelede farkında olmadan bu medeniyet havzaları arasındaki mücadeledir. Diğer medeniyetler o hakim medeniyete karşı mücadele ederler. Onun yerini en azından rekabet ederler. Onun yerini almaya çalışırlar. Güçlü olmaya çalışırlar. Ee, aslında dünyadaki dengeyi de bu oluşturur. İşte bugün, bununla bir zamanlar İstanbul değil mi? Enderun dünyanın merkeziydi. Bir zamanlar İskenderiye dünyanın merkeziydi. Bir zamanlar Kahire, Bağdat e, dünyanın merkeziydi. E, her dönemde ee, bir zamanlar Endülüs, Granada, e, e, işte e, Sevilla e, dünyanın merkeziydi. E, neden? Kültürüyle, medeniyetiyle, bilimiyle, teknolojisiyle ama hepsinden önemlisi bütün bunların üzerindeki terminolojisini e, evrenselleştirmesiyle bir medeniyet hakim oluyor, üstün oluyor. Diğer medeniyetler de onları, ona özenmeye başlıyor ya da onunla rekabet etmeye başlıyor. Bunlar belli yerlere gelip güçleri yetişmediği zamanlarda da büyük savaşlar oluyor. Halpler, oluyor ve dünya bu sefer harpler vasıtasıyla bir yer değiştirmeye sahne oluyor. Birisi not aldıysa bu yedi tane şeyi ben de şu anda içimde geldiği gibi ilk sefer bunları söylüyorum. Kayıt da var. Bunlar hakikaten medeniyet tanımını, medeniyet meselesini anlayabilmemiz için bu anahtarlara sahip olmamız lazım. Şimdi Bugün de bizim kanaatimiz dünyada bir büyük kriz var. İşte ekonomik kriz var, Euro bölgesi çalkalanıyor, işgaller var, savaşlar var, harpler var, darpler var. Dünyada bir büyük kriz var. Bu kriz kanaatime göre ne tek başına bir ekonomik krizdir, ne finansal krizdir, ne siyasal krizdir. Bu kriz bir uygarlık krizidir. Üç asırdır dünyada kurumlarıyla, kuruluşlarıyla etkin olan, hakim olan Batı uygarlığı kendi değerleri bakımından bir krizin içine girmiştir. Ve şimdi dünyanın bunu alternatif olan bir medeniyeti hazırlaması mecburiyeti vardır. İnsanlığın böyle bir dönemine geldiğini düşünüyoruz. İnancım ve kanaatim bundan sonraki dönemde Müslümanların söz söyleme zamanı, vakti, sırası gelmiştir. Onun için de bu çalışmayı, buradaki çalışmayı çok önemsiyorum. Yani bu sözü hazırlayacak olan sizlersiniz. Ama sadece e, şeye değil, Müslümanlara değil, sadece de Türkiye'nin insanlarına değil. Bütün dünyanın insanlarına bunu söylememiz lazım. Onun için de bizim bundan sonraki medeniyet çıkışımızın ilk sözü Ya eyyühen nas olmak zorundadır. Ey insanlar diye başlamayan hiçbir sözün insanlara bir fayda sağlaması, bir çözüm üretmesi mümkün değildir. Şimdi bu küresel uygarlık krizi dediğimiz şey, Oden düşünce Fransız devrimiyle birlikte kökleşmiş, Ondan sonraki son bir asırda da kurumsallaşmış modern düşünce. Teferruatına girmiyorum. E, bu bir aşağı yukarı e, bir e, iktisat ve siyaset bilim felsefesinin bir senelik e, özeti sayılabilecek bir derstir. A Ağır olur bunu konuşmayacağım. Ama modernizm dediğimiz şey, e, yani paradigma dedik ya bugünkü batı düşüncesinin, batı e, medeniyetinin temel paradigması modernizmdir, modernitedir. Yani modernite çerçevesinden dünyaya bakar, değerlendirir. IMF'yi kurarken o bir kurum, sonuç. Dünya Bankası'nı kurarken bir kurum, bir sonuç. Ama bu kurumu kurarken bu çerçeveden bakıyor ve modern felsefenin beş tane temel e, dileği vardır. Modernizmi de maalesef e, Türkiye'de çok yanlış anlaşılmıştır. Modernlik işte adam çok veya kadın çok modern giyiniyor işte bir felence iş adamının çok modern bir iş yeri var. Modernlik masada, sandalyede değil. Ya da kıyıkla kıyafetle değil modernlik zihniyetle ilgili bir şeydir. Modernite dediğimiz şey beş tane temel değer üzerinde oturur. Birincisi bireysellik. Civilization dedim ya yani toplum yerine kamu fikri yerine birey fikri üzerine oturur. Ee, yani herkes kendi e, bireysel çıkarını en çoğa çıkarmaya çalışır. Birincisi bu. İkincisi özgürlük meselesi yine bireyin özgürlüğü fikri üzerine oturur her koyun kendi bacağından asılır bireyselliği böyle düşünün her koyun kendi bacağından asılır halbuki bizim medeniyet anlayışımızda bireyin sorumlu, bireyin hakları bireyin sorumlulukları toplumun ödevleri ve toplumun hakları toplumun sorumlulukları ve toplumun hakları vardır bu perspektiften Kur'an'ı okuduğunuz zaman bu dört ana şey üzerinde birey ve toplumu şekillendiriyor ve hiçbir birey tek başına ayağından asılan birisi değildir Hatta çok bireysel görünen e, işlerimiz bile, ibadetlerimiz bile aslında toplumsal yönü vardır. Başta namazla başlıyor. Cuma namazını tek başına kılın bakalım. Veya işte zekat, tek başınıza zekat verin. Tek başınıza hacca gidin. Yani İslam'ın en temel şeyleri bile toplumsaldır. E, kuralları bile toplumsaldır. E, dolayısıyla burada tamamen bireysellik üzerine oturan ve bunu da bireye verdiği özgürlükle, Devlete karşı, tırnak içinde söylüyorum, koyu katı devlet erkine karşı bire bireyi özgürleştirmekle e, bu o, bireyselliği sağlıyor. Bir üçüncü temel şeyi rasyonelliktir, e, akılcılıktır. E, her şeyi akılla izah etmek durumunda kalır e, ve akılla izah edemediği şeyi de e, bir yerde yok sayar modern düşünce. Hatta modern bilim bile, modern litenin bilim tarifi bile deneyle gözlemlenebilen, olumlanabilen ya da olumsuzlanabilen şeylere bilimsel diyoruz. Ama deneysel olarak çözemediğimiz, insanoğlunun çözemediği bir sürü şey var. Mesela ruhla ilgili hala bugün ııı e, psikiyatristlerin ruhla ilgili bilemedikleri bir sürü şey var. Hala uzayda bir takım e, en çok çalışılan alanlardan birisidir uzay. Buna rağmen hala uzayla ilgili bir takım rasyonel olarak çözemediğimiz şeyler var. Iıı e, hala mesela suyun içerisindeki o değişim, buzlanma vesaire rasyonel olarak izah edemediğimiz birçok şeyler var. Dolayısıyla modern zihnin en temel yanılgılarından birisi pür rasyonel olmasıdır. Her şeyi akılcı izah etmiş, etmeye çalışmasıdır. Dördüncüsü modernitenin doğal yasaların evrimidir. E, bu natural determinizm dediğimiz e, yani bunun doğal bilimlerdeki şeyi darwiniz Sürekli gelişiyor, sürekli e, yükseliyor. Bunun e, Sosyal bilimlerdeki iz izah ise doğal yasaların evrimi, insan topluluklarındaki yasalar sürekli değişir, sürekli gelişir. Çağcılık kavramı, çağdaşlık kavramı buradan çıkıyor. Bir sonraki, bir öncekine göre ileridir. Çok geride olan primitiftir. Mesela primitif toplum, ilkel toplum kavramı ee, Batı medeniyetlerinde vardır. Doğu medeniyetlerinde ilkel toplum kavramı yoktur. Bir önceki, bir sonrakine göre ee, geridir. E, çünkü to, insan toplulukları değişiyor, gelişiyor, sürekli ileriye doğru gidiyor. Çağdaş olan, çağcıl olan daha ileridir. Çağdaşlık kavramı da buradan, bu e, yapıdan çıkıyor. Ama mesela e, Tillo'da e, doğulu olan var mı? SİİİT'li olan Tillo'yu biliyorsunuz. Tillo'da İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kendi hocasının, biz 1993 yılında gitmiştik, kendi hocasının kabrinin başına yansıttığı Yeni yılın ilk güneşi, 21 Mart ilk güneş doğuyor. Ee, 1-2 dakika öyle bir şey var ki, tepe var. Buradan başka bir şey var. Burada bir düzlenekle, bir aynayla hocasının kabrinin başına onu 1-2 dakika, ilk güneşi, en taze güneşi 1-2 dakika yansıtıyor. Bizden evvel NASA'nın adamları gelmişler, bakmışlar, etmişler. Ya demişler biz bu hesabı anlamadık. Bu adam bunu nasıl hesap etti? Olağanüstü bir trigonometri bilgisi, olağanüstü bir astronomi bilgisi Hadi gelin bakalım bu hesabı yapın. Sonradan maalesef onarıyoruz diye e, o yapıyı onarmaya kalktılar ve İbrahim Hakkı gazetelerinin yapmış olduğu bu şeyi düzedeyi mahvettiler. Ya da işte bizim Antalya'da, e, Kaş'ta, Kalkan'da, Kekova'da yerlerin altında bir sürü şehirler var. Batık şehirler var. Altına bakıyorsunuz olağanüstü güzellikte bir şey. Bugünün e, dünyasındaki yapılardan çok daha iyi. Ya da işte e, Mısır'daki piramitlerin statik hesabını hala yapamıyor insanoğlu. Hangisi ileri, hangisi daha şey gelişmiş, hangisi daha primitif belli değil. Dolayısıyla bu doğal yasaların evrimi de modernizmin en temel şeylerinden birisidir. Alanlarından birisidir. Dördüncüsü ise karşı devletçilik dediğimiz, devlet karşı değil, karşı devletçilik dediğimiz ve esasını Türkiye'de yanlış olarak tercüme edilen sekülerizmden alan bir yapı. Beş tane direk, modernizmin direği. Şey şu... Eğer o filmi bulursanız da mutlaka izleyin. Umberto Eco'nun Gül'ün adı diye bir filmi vardı. Burada beraber izleyebilirsiniz. Yani kilise aristokrasi arasındaki ilişki nasıl? E, aristokrasi var. Her şeye sahip. Ticaret onlarda, siyaset onlarda, yönetim onlarda. Geniş halk kitleleri var. Geniş halk kitleleri e, köleler. Hiçbir şekilde söz hakları yok. Ticaret yapamıyorlar. Yönetimde yoklar. Kilise bu gücünü her sistemin bir numaralı sorusu, bir sistem diyoruz ya, yapı işte komünizm, faşizm bilmem ne falan. Her sistemin bir numaralı sorusu meşruiyet sorusudur. Meşruiyetin kaynağı nedir? Sistemleri değiştiren esas soru bu. İşte aristokrasinin bu Türkiye'de aşağı yukarı hiç konuşulmayan bir alandır. Yani laiklik tekülerizmi laiklik olarak tercüme etmişiz. Nasıl tercüme etmişiz? Efendim dinle devletin birbirinden ayrılması. Aslında dinle devletin birbirinden ayrılması değil. Dinin, kilisenin devlete meşruiyet vermemesi. Şimdi bundan sonra bu meşru şeyin üzerinden, sekülerizm üzerinden bir sürü farklı uygulamalar çıkmış. İşte mesela en serti Fransız layıklığıdır. Çünkü iş e, e, kantarın topuzu gitmiş, ifrattan tefride, tamamen kilisenin kontrolünde olan bir aristokrasiden, tamamen dini dışlamış olan bir sekülerizme. Fransız tipi layıklık dediğimiz şey bu. Bir de Anglo-Amerikan tipi laiklik var. Mesela şeyin İngiliz şeyi, kraliçesi, Anglikan Kilisesi'nin başıdır. Ve İngiltere'de yönetime gelenler, başbakanlar vesaire, parlamentoda İncil üzerine yemin ederek göreve başlarlar. Aynı şekilde Amerikan Başkanı yemin ederken hem de meydanda, Beyaz Saray'ın önünde biliyorsunuz bir törende yemin ederek başlar. Aynı şey Fransa'da yapamazsınız. Fransa'da yapmaya kalksanız yer yerinden oynar. Türkiye'de de biliyorsunuz eski cumhurbaşkanlarımızdan birisi şu büyük vecizeyi söylemişti. Bizim halkımız İslam'ı öyle bir yaşar ki Müslümanlığı hayatının hiçbir tarafında göstermez. Hiçbir şekilde göstermez. Yani toplumsal sekülerizm, katı sekülerizm, dini olanın, manevi olanın, Allah'a ait olanın hayatın dışına atılmasıdır. Ee, e, bu anlamda Fransız layıklığı böyledir. Bu beş temel şey üzerine modern zihniyet dediğimiz zaman bunu anlamamız lazım. Kravatı çok iyi masası çok iyi adam, modern adam değil bu, bu ayrı bir şey. E, o belki işin şeyi, sonuçları. Bir bina modern olmaz. Bunlar çok yanlış şeyler. Onun için Türk modernizmi e, maalesef çok yanlış bir şekilde kabuk olarak algılanmıştır. Buradan e, şuna geliyorum. Demin söyledim. Her medeniyetin e, bunu tabii hepsini Belki anlama, konuşmak çok vaktinizi alır. Ben mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde e, açmak istiyorum. E, Batı medeniyetinin üç tane temel noktada şaşılığı vardır. Bugünkü krizlerin temel nedeni o. Birincisi dünyaya bakışı. Temellik duygusu. Dünya bizim malımızdır. Her şey dünyadan işte rasyonel düşünüyoruz, kar etmemiz lazım. İşte Amazonların yağmur ormanlarını keselim. Avrupa'nın bütün nehirleri e, kirpa akıyor. İşte efendim dünyada bu olağanüstü bir e, nükleer e, sızıntı tehlikesi var değil mi? Fukushima ile birlikte iyice ortaya çıktı. Niçin? Ama dünya bizim şimdikâr etmemiz lazım. Dünyayı şey yapmayı bizim yönetmemiz lazım. Adam gelip Irak'ı işgal ederken e, gerçekten kötü bir şey yapmak için işgal etmiyor. Şöyle düşünüyor. Ya bu pis Arapların petrolle ne işi var diyor. Bunlar diyor burada bilmezler. Bizim hakkımız bu diyor. Dünya bizim mal, malımızdır, babamızın malıdır. Aynı şekilde Hint yarı kıtasını İngilizler işgal ederken işte İspanyollar, Fransızlar, e, Hollandalılar, Belçikalılar bütün dünya işgal ederken e, bu duyguyla hareket etmişlerdir. Dünya bizim malımız, dünyadan bizim istifade etmemiz lazım. Biz Müslümanlarsa dünyaya temellük duygusuyla değil, tevarüş duygusuyla bakarız. Dünya babamızın malı değildir, bize bırakılmıştır, bizden sonra da biz en iyi şekilde bırakmak zorundayız. Ee, Hz. Peygamber'in kıyametin koptuğunu duysanız e, elinizdeki fidanı dikin hadisi budur. Yoksa bir peygamber bu kadar abes bir şey söyler mi? Kıyamet kopuyor niye şey yapalım? Bize başka bir şey söylüyor. Diyor ki ey Müslümanlar, ey insanlar dünya sizin sizden sonra bir dakika fazla yaşayacak olanın dahi sizin üzerinize hakkı var. Dünyayı en iyi şekilde onlara bırakın. Temellük duygusu, tevarüs duygusu. Bunu lütfen zihnimizde yerleştirelim. İkincisi insana bakışı. Bugünkü sıkıntıların kaynaklarının temelinde bu yatıyor. Ee, Batı medeniyetinin bu demin söylediğim e, e, düşünceler üzerinde yükselen modern değerlerin e, insana bakışında şaşılık vardır. Homo economicus dediğimiz çıkarcı düşünen maddesel düşünen insan. Sonursuz so sınırsız bir çıkarcılık var, tamahkarlık var. Herkes en çok kere etmek istiyor. Kendi çıkarını en e, üstün noktaya çıkarmak istiyor. E, birincisi bu. Uzun uzun konuşulabilir. İkincisi e, bu homo economicus dediğimiz yani batı ekonomisi dediğimiz modern ekonomi dediğimiz şey aslında e, ileride tabi inşallah iktisat fakültelerine ya da siyasal bilgiler fakültelerine gittiğiniz zaman göreceksiniz modern iktisadın en temel değerlerinden birisi iktisat amoral ya da immoral bir bilimdir. Yani İktisat ahlakla ilgilenmez. Paranın nasıl kazanıldığıyla ilgilenmez. İktisat, modern iktisat paranın ne kadar çok kazanıldığıyla ilgilenir. Affedersiniz sırsızlık, arsızlık, uğursuzluk yaparak kazanılmış olan 10 lira alın teriyle kazanılmış 9 liradan iyidir. Haklı kazanç, doğru kazanç falan diye bir şey yoktur. Paranın nasıl kazandığı önemlidir. Devlet de bu paranın sadece vergi kısmıyla ilgilenir. Bizim şeyde de e, vergi dairelerinde de yazar ya vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Evet. Vergi barışı bilmem nerede şu kadar ton altını var dün gazetelerde vardı. Adamın babasından kalma altı ton altını varmış İsviçre bankalarında işte varlık barışı an, e, e, anlaşması yasasına göre buraya getirmek istiyor. İsviçre'de müsaade etmiyor gel diyor İsviçre vatandaşı ol diyor. Ya kimse şunu sormuyor kardeşim varlık barışı da nereden buldun altı ton altını? Bizim medeniyetimizde ise kazancın insan hem parasını kazanırken hem harcarken sorumludur. Öyle mi? Nereden kazandın, nereye harcadın? Aynı şekilde nefesi nereden aldın, nefesi nerede verdin? Bu e, e, ahlaki değerlerden tamamen bağımsız bir iktisat anlayışı. Bugün işte dünya e, Türkiye'de üretiyor. Muazzam gayri milli hastamız yükseliyor. Eyvallah dünyada muazzam bir zenginlik oluşuyor. Ama dünyada üç buçuk milyar insan, yedi milyar insanımız var. Yarısı günde iki doların altında bir geçimle geçiniyor. İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde böylesine büyük bir adaletsizlik olmadı. Gelir dağılımı adaleti, dünyadaki nimetlerin insanların ortak ve eşit hakkı olduğu prensibini bir tarafa bırakıyoruz. Bir diğeri ise modern dünyanın insana bakışındaki temel şey ayrımcılıktır. Biliyorsunuz modern düşünceyi oluşturan batı toplumlarının iki temel, düşünce aksı vardır. Bunlardan birisi Grokeromen düşünce, yani Yunan ve Roma çizgisi. Bir diğeri de Judo-Kristiyanik düşünce, Hristiyan-Yahudi e, düşüncesi. Bunların herkesini bugün, evet batı çok seküler bir hale gelmiştir, dinden uzak hale gelmiştir. Belli bölgeleri dışında söylersek. E, ama sonuçta hala bugün Avrupa'nın, e, özellikle Avrupa'nın tebel değerleri e, bu değerler üzerine oturur. Burada da e, insana bakıştaki şaşılığı ortaya çıkaran e, 3-4 tane temel husus var. Bunlardan birisi kölelik. Serfler, e, soylular meselesi. Bu e, eski Yunan'dan ve eski Roma'dan gelir. Üstün ırk hem eski Yunan'dan, hem eski Roma'dan hem e, Yahudi kültüründen gelir. Üstün olanlar. Beyaz ırk üstündür, siyah ırk daha düşüktür. Serveti olan daha yukarıdadır, olmayan daha aşağıdadır. Çok bu batı batı diye gözümüzde büyüttüğümüz batıda örneğin ee, İngiltere'de uzun yıllar oy verme hakkı mülkiyetle ilgiliydi. Yani tapusu olan oy kullanabiliyordu. Mülkiyeti olan oy kullanabiliyordu. Çok yakın zamanlara kadar zannediyorum işte 1940'lar, 48'ler falan. Ee, yani ee, bu anlamda bir üstünlük mesele herhangi bir nedenle servet dolayısıyla etnik yapı dolayısıyla efendim işte e, e, sosyal sınıf dolayısıyla üstün olan aristokratlar üstündü burjuva e, üstündü ne bileyim işte e, soylular diğer e, ırk farklı ırklara beyaz ırka mensup olanlar üstündü faşizm buradan doğdu bugünkü siyonizmin kaynağı budur yani bir dinsel e, şeydir çizgidir e, önemli, önemli olan bu bir, yani teorisinde ayrımcılık var. Bir başka mesele ilkel insan, primitif insan. İlkel insanlar, gelişmiş insanlar. Demin bunu konuştuk. Eskiler e, ilkeldir, e, yeniler gelişmiştir. Bir diğer e, ayrımcılık hususu da arınmış insanlar, e, günahkar insanlar ayrımıdır. Biliyorsunuz Hristiyanlık'la vaftiz var. E, her insan doğduğu zaman günahkar doğar, ta ki arınsın, vaftiz edilsin. Ondan sonra arındığı zaman insan arınmış bir insan olur. Bu bir sürü şey yine bununla ilgili konuşulabilir. Vakit darlığı dolayısıyla söylemiyorum. Yani insana bakışında bir şaşılık var. Ondan dolayı batı toplumları bugünkü krizleri doğuruyor. Bir de topluma bakışı demin söyledik. Bireycilik, akılcılık, toplumların doğal evrimi, karşı devletçilik ve sekülerizm üzerinde oturan... Düşünce toplumları yanlış e, şekilde ka, yani doğası gereği kavgalı doğası gereği sınıf ayrımları olan doğası gereği işte e, e, insan yapısıyla ilgili mesela din ve dünya diye ayıran efendim işte e, toplumları önceki topluluklar sonraki topluluklar diye ayıran doğası gereği çatışma oluşturan bir topluma bakış açısı var. Bu üç noktadaki şaşılık bugünkü dünyayı e, ortaya çıkarmıştır. Çok kısaca modern dünyanın getirdiği sonuçlar ne? Bireyin yalnızlaşması, kaynakların kullanımındaki adaletsizlik, ailelerin çözülmesi, dinin ve geleneklerin fonksiyonsuzlaşması, moral kriz, bilesel ahlakın çözülmesi, büyük şehirlerin sorunları, çevre ve tabiatın bozulması gibi konular. Buna girmeyeyim isterseniz bu yani bir saatten evvel bitiremeyiz bunu. Özetle şunu söyleyeyim. 20. yüzyıl 3 asırlık batı medeniyeti hakiminin al, hakimiyetin altın devridir. 20. yüzyıl bu bir ekonomi politik analizidir. 20. yüzyıl analizidir. Ee, 20. yüzyılda bütün kurum ve kuruluşlarla batı dünyası hakim oldu. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasındaki süreçte 3'e ayırıyoruz. 1. Dü dü dünya sistemi 20. yüzyılda 1. Dünya Savaşı sonu 2. Dünya Savaşı sonu 1990 Berlin Doğan'ın yakılışı Yeni dünya düzeninin kurulması, bugün geldiğimiz noktada da maalesef yeni dünya düzeni falan değil, tam bir kaos ve düzensizlik ortamı hakimdir. Küreselleşme falan dedikleri şey asimetrik bir küreselleşmeye dönmüştür. Dünyada işte soğuk savaş sonrasında olağanüstü bir silahlanma. 2010 yılı itibariyle e, yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık yıllık e, silah e, sektörünün gücü var. Muazzam bir küresel ayrımcılık var. Müslümanlar, Afrika'nın insanları, kadınlar küresel ayrımcılığın konusu. Vatandaşlık hiyerar istediğimiz dünyada beşi ayırıyorlar. Beş grup insan var. Yine eski dönemlere benzer bir şekilde en soylulardan, en üstünlerden, en aşağıkilere kadar. Bir de demin ifade ettiğim gelir dağılımı adaletsizliği. Özetle söylemek gerekirse. Üç asırdır... Tek başına dünya hakimiyetini sürdüren modern Batı medeniyeti bir asırdır bütün kurum ve kuruluşlarını kurmuştur. İşte Dünya Bankası, IMF'si, IBRD'si, efendim Birleşmiş Milletleri bütün kurum ve kuruluşlarını kurmuştur. Bugün geldiğimiz noktada bu kuruluşların tamamı problem nedir? Tamamı problemlidir. Bir medeniyetin kurduğu şeyler kurum ve kuruluşlar bile fonksiyonlarını yitirmiştir. Buradan e, şuna gelmek istiyorum. Türkiye'de de aşağı yukarı üç asırdır bu, e, bu sorun vardır. Ve e, bizim medeniyet değerlerimizle ilgili olarak e, Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinde siyasal sistemimizi de düşünce e, yapımızı da etkileyen e, iki temel hastalığa işaret etmek istiyorum. Bunlardan birisi mutlak batıcılıktır. Yani bu batılılar hakim oldular. Bunlar hakim olduklarına göre... Bunlar ne yapıyorlarsa doğrudur, biz de bunları yapalım taklit edelim diyen mutlak bir batıcılık. Maalesef son 3 e, asrımızda olmasa bile son 2 asrımızda bizdeki hakim ana ideoloji budur, ana felsefe budur. Maalesef siyaseti de, ekonomiyi de, bilim dünyasını da, düşünce dünyasını da ciddi şekilde etkilemiştir. Ee, bir başka önemli meselede özellikle Osmanlı'dan Cumhuriyet'e e, geçiş, geçiş sırasında e, bir vizyon küçülmesiyle karşı karşıya kaldık. Büyük bir cihan devletinden 786 bin kilometre kareye sıkışmış bir misak-ı milliye dönüş. 10 küsur, 15'e yakın cephede ardı ardına gelen yenilgiler sonucunda içine kapanan bir devlet ama daha önemlisi içine kapanan bir düşünce dünyası. Yakın zamanlara kadar mesela Bosna dediğiniz bir yer bizim milletimizin hafızalarında yoktu. Şam, Halep, Bakü, Nahçıvan, Gümülcine, Saraybosna... Buraların nereler olduğunu bilmiyorduk. Düşünce dünyamızda bunlar yoktu. Sanki hiçbir ilgimiz olmamış gibi geçmişti. Aramızda görünmez, kocaman büyük gökyüzüne kadar yükselen duvarlar vardı. Soğuk savaşın duvarları yıkıldı. Bir baktık ya hakikaten burada başka şeyler var. Yani bizimle aynı kültüre, medeniyete sahip olan geniş kitleler var. Dolayısıyla bu iki şey önce paradigmalarımızı belirleyen, bakış açımızı belirleyen, e, daraltıcı unsurlar olarak ortaya çıktı. Mutlak batıcılık ve e, ölçek daralması. Bunu geçelim. Şimdi bizim coğrafyamızda da bu Osmanlı'nın son dönemi ve e, Cumhuriyet dönemimiz boyunca medeniyet mücadelesi diyebileceğimiz, ben e, bizim siyasi hareketimizde bu anlamda bir medeniyet siyaseti olarak tanımlıyorum. Bu çizginin bir devamı olarak görüyorum. Eee bir e, medeniyet mücadelesi verildi. Yani her şeyi batı ne yaparsa doğrudur, haklıdır, vesairedir diyen e, görüşe karşı e, mücadele veren insanlar oldu. Ben politik olmayan isimleri buraya yazdım. Bu, bunları anlatmaya çalışacağım. E, bunları bilmeden Türkiye'deki bu medeniyet kavgasını anlamanız mümkün değildir arkadaşlar. Onun için söylüyorum. Tabii bunlar sadece örnekler. Başka isimler de buraya konulabilir. Osmanlı'nın çözülüşünde temel siyasi argüman... İslam mani terakki midir, değil midir? Argümanıdır. Yani İslam gelişmemize mani midir, değil midir? Medeniyetimiz gelişmemize mani midir, değil midir? Ee, mutlak batıcı olan unsurlar, evet biz Müslümanlıktan dolayı burnumuz yerden kalkmıyor dediler. Buna karşı da mücadele eden büyük e, isimler var. Bunlardan birkaç tanesini e, burada o döneme ilişkin e, söylüyorum. E, bir tanesi Şeyh Bender Zalif Ahmet İlmi. İslam felsefesi ve medeniyetini ihya fikri üzerinde durmuştur. Bir diğeri bizim medeniyetimizin siyaset teorisi ve siyaset sosyolojisi açısından ne iş yapacağını anlatmaya çalışan Said Halim Paşa'dır. Bir diğeri bunu bir vizyon ve misyon olarak ifade eden Mehmet Akif Ersoy'dur. Ha bu arada şunu da söyleyeyim bugünlerde anayasa tartışmaları var ya dibacesi anayasanın başlangıç maddeleri olsun mu olmasın mı? Mehmet Akif'in e, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını anayasanın dibacesi olarak yazın, kabul edin. Bu milletin ruhu anayasası olsun. Anayasanın dibacesi olsun. Orada her şey var çünkü. Bu söylediğimiz medeniyet şeyi var. E, demin aşağıda derginde gördüm, çok hoşuma gitti. Çok az tanınan Hüseyin Avni Ulaş, birinci meclisin son derece demokrat, e, son derece e, geniş ufuklu bir e, ismi. O gün söylediği laflar bugün bile çok ileride olan ve burada... Millet egemenliğini, hukukun üstünlüğünü, adalet ve hürriyeti savunan Hüseyin Avni Ulaş. Bunlar o ilk döneme ilişkin Cumhuriyet'in kuruluşu, Osmanlı'nın çöküşü sırasındaki fikir adamları. Kısaca e, burada önemli gördüğümüz e, birkaç sözlerini aldım. Şu çok hoşuma gider. Şeyh Benderzade diyor ki bir Fransız gibi giyinen, bir İngiliz gibi gezinen, bir İtalyan gibi şarkı söyleyenimiz var. Fakat bir zıhrı mühendisimiz bir fabrika kuracak adamımız yok diyor. Türk modernleşmesiyle bundan daha güzel dalga geçilemez. Çok güzel bir tespittir. Aynı dönemde e, bizimkiler dışarıya adam göndermişler. Japonlar da adam göndermiş. Meiji restorasyonları sırasında, öncesinde. Japonlar gitmişler, mühendislik okumuşlar, Ben Mühend e, mimari okumuşlar vesaire. Bizimkiler de sanat tarihi, edebiyat, Fransız edebiyatı bilmem ne falan. Bizimkiler oralarda dolaşmış. Onlara diplomalar vermişler. Altına da bir güzel e, damgayı vurmuşlar. diplomda da oryan bu şark diplomasıdır. Batı'da geçmez demişler. Bizimkiler batı'da geçmeyen o diplomaları Sorbon'dan şuradan buradan getirmişler. Orada zaten hiçbir işe yaramadıkları için dönüp burada milletin ensesini de boza pişirmişler. Biz batılıyız. Batı çok büyüktür diyerek e, burada ve Türkiye'yi modernleştireceklerini zannetmişler. İsimlerini vermeyeyim. Bir sürü e, o dönemin e, modern adam. Şeyh Benderzade bunu söylüyor. Mesele diyor, kendi onlardan alacağımız şeyi alabilmektir. Said Halim Paşa, onun da çok önemli şeyleri var. iki şeyini söyleyeyim. Şimdiki halde ise İslam alemini yeni bir tarihsel zaman eşiğine gelmiştir. Yeni bir inkılap sayfası çevrilmek üzeredir. Ancak İslam alemi vahim bir durumdadır. İslam memleketlerindeki aydın tabakayla halk kesimleri arasında derin bir uçurum vardır. Islarla Said Halim Paşa'nın üstünde durduğu şey bu. Bizim mesela yenilgimiz... İslam'dan, medeniyetten kaynaklanmıyor. Bizim halk tabakalarıyla aydın zümre arasında büyük bir uçurum var. Bunlar birleşmediği, bütünleşmediği için aydınlar toplumu çekmiyor. Tepl toplumun önünde değil. Bunun üzerinde çok uzun e, durmuştur. Mehmet Akif'in e, hepsi söylenebilir. E, e, belki en önemlisi şu bu konuyla ilgili. Alınız ilmini, garbın alınız sanatını. Veriniz hem de mesainize son süratini. Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız çünkü milliyeti yok sanatın ilmin ve yalnız diye e, bu medeniyet meselesine şey yapıyor. Hüseyin Avni Ulaş'ın Cumhuriyet'le hürriyet arasındaki ilişkiyi kurduğunu biliyoruz. Şimdi bunlar e, örnek olsun diye söylüyorum bu döneme ilişkin bizim medeniyetimizi savunan değerler. Bir de bundan sonraki dönemde Anadolu'cu halkçı siyaset çizgisi olarak belirleyebileceğimiz söyleyebileceğimiz e, birkaç tane isim var. Bunlardan birisi Kemal Tahir. Kemal Tahir Türk solunun içerisinden yetişmiş. Önemli bir isimdir ve e, Türk solunun içinde bulunmasına rağmen medeniyetimizin bugünkü dünyada da nasıl meydan okuyabileceğini en iyi anlamış isimlerden birisidir. Ee, şuradan bakın. Osmanlı toplumunun sadece var olması bile batılı soyguna direniştir. Bu söylenebilecek kolay bir laf değil. Devlet sana, dirlik bana diyen bir toplum olarak Osmanlı halkı yeryüzünde Biricik ontolojiye sahip millet olarak temayüz etti. Ondan sonra toplumun ne kadar bir dilik içerisinde e, olduğu, olduğunu anlatıyor. Doğuda devlet, doğuda anlayışla Kerim devlet olmaya mecburdur. Biz de bu kavramı zaman zaman kullanıyoruz. Kerim devlet kavramını. Yani devlet nasıl olsun? Vatandaşla devlet arasındaki ilişki. Vatandaşla devlet arasındaki Türkiye'deki ilişkinin bu kadar sert olmasının sebebi devletin seçkinler ideolojisi üzerine e, kurulmuş olmasıdır. Modernist bir yapıda kurulmuş olmasıdır. Demin söylediğimiz aydınlarla, devletin aydınlarıyla, seçkinci aydınlarla halk arasında hiçbir irtibat yoktur. Hala bugün bile 82 anayasasının verdiği şey bu. Halk bir tarafta, devlet başka bir taraftadır. Dolayısıyla devlet Kerim devlet olmuyor. Buyurgan devlet oluyor. Tepeden bakan bir devlet oluyor. Yönlendiren, belirleyen bir devlet oluyor. Kemal Tahir bunu söylüyor. İdris Küçük Ömer iyi bir iktisatçı ama aynı zamanda çok ciddi bir şeydir, aydındır. Yine İslam medeniyetinin değerlerini iyi anlamış birisidir. Türkiye'nin ilericileri sağ kanatta görülen geniş İslamcı halk kitleleridir diyor. Bu tespitte bir solcu tarafından yapılmış, sol kökenden gelen birisi tarafından yapılmış olması önemlidir. Ve hep bu anlamda İslam medeniyetine ilişkin e, konulara referans olarak e, vermiş olan birisidir. Nurettin Topçu, yine örnek bir isim olarak söylüyorum. Nurettin Topçu, Hüseyin Avni Ulaş'ın da bir dönem damadı olmuştur. E, önemli bir isim. E, isim. Yine bizim ee, camiada az bilinen ee, bir isimdir maalesef. Onun da yarınki Türkiye'yi formüle ettiği şu beş şey. Anadolu toprağından kaynayan bir kan, cemaat için harcanan emek. Cemaat buradaki bu, bugün anladığımız manada cemaatler manasında söylemiyor. Kamu fikri manasında söylüyor. Kamu için harcanan emek, bin yıllık tarih, otoriteli bir devlet ve ebedi olduğuna inanılmış bir ruh. Ben burada otoriteli bir devlet şahsen katılmadığımı söylüyorum. Çünkü devlet bizim anlayışımızda eee Kerim devlet olmak durumundadır. Eee ama burada kendi yani İslam'dan neşet eden, İslam medeniyetinden neşet eden bir yarınki Türkiye tasavvuru var. Bir başka çizgi olarak eee gelebilecek olan millete ve medeniyete dayalı mefkure. Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu Mefküresi ve eee ölçeyi Bakış açısı Necip Fazıl'dan daha geniş, Allah uzun ömür versin, e, hakikaten bir ahlak e, abidesi olan büyük bir e, mütefekkir Sezai Karakoç. O, o diriliş e, fikriyatı üzerine e, yine bizim medeniyetimizden e, neşe eden yeni bir dünya tasarımını aslında anlatmaya çalışıyor. E, bir de e, çok e, önemli bir mütefekkir, e, belki çağdaşları arasında Batı'yı en iyi anlayanlardan birisi. Ee, ve e, en iyi Batı ile İslam kıyaslamasını yapabilenlerden birisi Cemil Meriç. Bunların içine başka isimler de katılabilir. Şimdi burada bizim medeniyetimizle Batı medeniyeti arasında bunu söyleyip isterseniz sözlerimi bitireyim. Ee, dört noktada e, zaman zaman farklılıkları demi söyledim ama dört temel noktada e, bizim medeniyetimizde e, ayrılık vardır. Bizim medeniyetimizin temel e, noktalarında farklılıkları vardır. Bunlardan bir tanesi hakkı üstün tutmaktır. Ee, bizim medeniyetimizin temel değeri e, kuvveti değil, güçlü olanı değil, Efendim, maddi imkanı olanı, sınıfsal gücü olanı, aile geçmişi olanı falan değil. Kim haklıysa toplumun en zayıf ferdi bile olsa onu üstün tutmaktır. Hz. Peygamber'in işte vefatına yakın e, kimde hakkın varsa, kimin bende hakkı varsa gelsin alsın kıssasını biliyorsunuz. Sahabeden birisi ya Resulallah sen işte elindeki e, kamçıyı ya da sopayı vururken benim sırtıma vurmuştum diyor. Onun üzerine gel diyor. Sen de benim sırtıma vur. Açıyor sırtını ve sahibi Hazreti Peygamber'in mührü nebevisini görünce ağlıyor. Eline ayağına kapanıyor. Affet beni ya Resulallah, diyor. E, o mührü nebevi e, öpüyor. Yani bir peygamber bile olsanız e, herhangi bir toplumun en zayıf ferdiyle toplumsal düzende eşitsiniz. Bu çok temel bir şeydir. Yani bunu Efendim pratikte böyle mi oluyor? Böyle olmaması bizim sapmamızdır. Yani sünnetullah'tan e, aykırı davranmamızdır. Ama teorik olarak batı medeniyetinde insanlar eşit değildir. Demin anlatmaya çalıştım. Herhangi bir nedenden dolayı üstünlük fikri üzerine oturur. Bizde ise e, tam tersine hiçbir nedenden dolayı bir üstünlük meselesi yoktur. Herkes eşittir. E, yaratılmışlar. Sadece Müslümanlar da değil. İnsanlar eşittir. Öte tarafa ilişkindir insanların üstünlük ya da takva. <Sessizlik> takvanın burada ölçüsü hiçbirimize bir takva ölçüsü verilmedi takvanın ölçüsü üstünlük öteki tarafla ilgili bir şeydir dünya hayatına ilişkin toplumsal düzene ilişkin hakkın üstün olması meselesi ee, birinci farkımız bu ikincisi e, insanların eşitliğidir bunu çok önemsiyoruz bizim de parti olarak en temel e, ayaklarımızdan birisi bu ee, insanların eşitliğini savunmayan bir e, fikrin e, yeryüzünün sorunlarını çözmesi mümkün değil. İnsan topluluklarının eşitliğini bozacak da üç tane temel hastalık belirtiliyor. Bunlardan birisi firavunlaşmaktır. Firavunlaşmak e, yönetimi, siyasal gücü, politik gücü eline aldıktan sonra bunu kullanarak insanlar üzerinde üstünlük taslamak demektir, iddia etmek demektir. Tarihteki firavun sadece bir şahsiyet olarak değil. Firaun çok cömert bir adam insanlara yediriyor, içiriyor vesaire falan. E hatta kölelerine bile arkeolojik kazılarından anlıyoruz ki böyle bugünkü gibi alüminyum kaplarda değil, güzel seramik kaplarda yemekler yediriyor. Ama her yemeği yerken adamlar kaşığı sallarken altında Tukan onun ismi yazılı. Ben sizin Rabbinizim diyor. Vaqaleen Rabbu Kumla ale. Ben sizi yediriyorum, içiriyorum ben o, ben sizden üstünüm diyor. Siz kimsiniz? Nereden bunu alıyor? Politik gücünden oluyor politik gücü alarak, siyasal gücü alarak, yönetime elinde bir şekilde şu ya da bu şekilde elini alarak onunla halkın üzerinde ayrımcılık taslamak, üstünlük taslamak firavunlaşmaktır. Bu çok önemli bir hastalıktır. Bundan uzak durmamız lazım. Firavunlaşmak aslında kibirle ilgili bir şeydir. Değerli arkadaşlar ee, Allah hepimizi yoktan var, attı, var etti. Ve kainatın en sıradan malzemesi olan çamurdan yarattı. Ölüm mi? Amen. Anamız babamız ölüyor hemen kabrin içine koyuyoruz ki kokmasın diye. İşte uzun boylu, kısa boylu, şişman, zayıf, beyaz, siyah, kim ne olursan ol. Bu tenin, bu şeklin, bu cismin hiçbir şey yok, hiçbir anlamı yok. Sonuçta hepimizin kemikleri belki de en sonunda bir kuyruk sokumu kemiği kalıyor. Eyvallah. Peki Allah niye insanı Hazreti insan haline getirdi? Bir tek nedenden dolayı o da Allah bize kendi ruhundan üfledi. Allah bize ruhundan üflemekle birlikte kendi sıfatlarının hepsinden bir miktar dilediğine dilediği kadar verdi. Dilediğine bir kısmını verdi, dilediğine bir kısmını vermedi. Allah görüyor, biz de biraz görüyoruz. Ama bizim görmemiz şu duvarla kısıtlı. En iyi görenimiz o kadar, duvarın arkasını kimse görmüyor. Başka marifetler, kendisine verilmiş olanlar müstesna. Allah her şeyi görüyor, gizli, aşikar, aydınlıktaki, karanlıktaki her şeyi görüyor. Allah işitiyor, biz de işitiyoruz pişitme kudretimizin yettiği kadar. Desibel e, duyabileceğimiz desibeller var. O kadar duyuyoruz. Hepsini verdi. Allah biliyor biz de biraz biliyoruz. Okyanusta bir nokta mesafesinde. En alimimizin bildiği o kadar. E, ama bir tek sıfatını e, kullarına vermedi. O da zatı kibriya dediğimiz şeydir. Kibir sıfatıdır. Büyüklenme sıfatıdır. Allah kibir sıfatını e, hiç kimseye vermedi. Kim kibir sıfatına dokunursa yanar. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam, kibirle iman aynı kalpte olmaz. Müslümanlık firavunlaşmanın garantisi olarak da bunu veriyor. Kim olursan ol, kimse şah değil, padişah değil. Emevi, Endürlü Emevilerin meşhur. İnşallah böyle bir gezi yapıp arkadaşları da götürmek lazım oraya. Bu söylediklerimizi belki orada biraz daha şey olur. Dünyanın en muhteşem görkemli sarayı. Yani ben birçok yeri dolaşmak imkanım oldu. Öyle güzel bir şey görmedim. Elhamra sarayı. Yüzlerce direk asimetri, muazzam bir asimetri her direğin dört tarafında la galibe illallah yazıyor. Kim olursan ol, ne olursan ol, dünyanın şahı padişahı ol, ne olursan ol Allah'tan başka galip yoktur. Bizim eski adamlarımız rahmetli babamın yazanesinin üstünde de vardı. Allah bez baki heves diye yazarlardı. Çok güzel böyle selis şeylerle, karakterle yani kim olursa dünyanın, bütün dünya senin elinde olabilir ama sonuçta la galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Bir medeniyet bunu yazdırır öte tarafta çok önemli, batının en önemli buluşlarından birisi insansız uzay araçlarıydı. Biliyorsunuz 2000'li yılların başında onu fırlattılar uzay aracının adı Challenger'dı Meydan okuyan. Kime meydan okuyor? İnsanlara meydan okuyor. Efendim işte e, kainata meydan okuyor hatta e, e, Allah'a meydan okuyor haşa. Yürü Gagarin uzaya çıktı ya buraya kadar geldim Tanrı'yı görmedim dedi. Yani her medeniyet kendi şeyince sonuç saray bir sonuç. Ama öyle bir iç dünyası öyle bir bakış açısı la galibe illallah yazdırıyor. Efendim silah veya da uzay aracı bir sonuç öyle bir medeniyetten Challenger ismi koyuyor oraya. Mesela insanlara hizmet eden bilmem ne falan koymuyor. Koyamıyor çünkü o düşünce kibir üzerine oturmuş bir düşünce. Biz güçlüyüz, biz en üstünüz, biz her şeyden üstünüz. Birincisi bu. Yani politik gücü elinde bulundurduğu zaman biz insanlardan üstünüz demek firavunlaşmaktır. Çok büyük bir tehlikedir, insanlık suçudur. İkincisi karunlaşmaktır. Ee, zenginlik dolayısıyla insanlar üzerinde eşit olmadığını, onlardan üstün olduğunu iddia etmektir. Hele bu zenginlik bir de kamu kaynaklarıyla elde ediliyorsa bu felaket üstü de felakettir. Yani zenginliğin bir ayrıcalık aracı olarak ortaya konulmaması. Üçüncüsü ise belamlaşmaktır. Yani dini otoriteyi, demin kısmen Fransız devrimiyle ilgili söyledim, dini bilgiyi, hatta dini hayatı insanlar üzerinde bir ayrıcalık vesilesi olarak görmektir. İşte ben çok namaz kılıyorum, ben çok dini biliyorum, işte ben alimim, ben bilmem neyim. Herhangi bir vesileyle e, dini, bu istismar dediğimiz şey var ya, dini istismar dediğimiz şey bu işte. Dinin herhangi bir unsurla, bilgisiyle, yaşantısıyla insanlar üzerinde üstünlük iddiası hem din istismarıdır, hem belamlaşmaktır. Belamı bağır dediğimiz o da sadece tarihi bir şahsiyet değil. Yani e, Firavun'a, Nemrut'a e, şey veren e, destek veren, meşruiyet sağlayan din anlayışı. Bu da üçüncü büyük insanlık suçudur. Burada parantez açarak şunu ifade etmek istiyorum. Hiçbir kişinin, hiçbir cemaatin, hiçbir topluluğun yani cemaatler, topluluklar, gruplar Müslümanlığı iyi yaşamak iddiasında olabilirler. Gayretinde olabilirler. Amenna. Bu, bu anlamda bir yarış olması sevindirici, güzeldir de. Ama hiç kimse hiçbir grup Dinin tek başına temsilcisi olduğu iddiasında olamaz. Çünkü cennetin kapısına geldiğimiz zaman hadi bakalım felanca partinin adamları, hadi bakalım felanca cemaatin mensupları cennete girin diye bir sözle muhatap değiliz. Nedir oradaki şey? Ya ibadallahissalihin, udhuluhâ selamina âminin. Ey Allah'ın salih kulları, buyurun bakalım selamet ve emniyet içerisinde cennete girin. Orada tepimiz tek başımıza, yani bizim belki batıyla farkımız dünyada toplumsal kamusal bir fikir ama öte tarafta hesabı vereceğimiz zaman hepimiz tek başımıza hesap vereceğiz yani bu o ciddi bir şekilde oto kontrolü sağlıyor bir başka yanılgı da şu Müslüman topluluklar cemaatler arasında efendim biz dinin muhafızıyız haşa hiç kimse hiçbirimiz dinin muhafızı değiliz hatta Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam da dinin muhafızı değildir Cenab Allah buyuruyor hepiniz biliyorsunuz Nahnu ve inna la hafizun. Biz e, Kur'an-ı Hakimi, bu medeniyeti, bu dini, bu şeyi biz getirdik. Kıyamete kadar biz koruyacağız. Hazreti Peygamber'e de dönüyor. Çok bildiğimiz, birçok bilinen e, hadislere ait keremeler var. Ama şu ayet kerimesi çok e, çarpıcıdır. Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Allah diyor ki: "Les aleyhim bi musaytir <gülüyor> illa men tavalla ve Ey peygamber sen onların üzerinde jandarma değilsin. İster inanırlar ister inanmazlar. Peygamberin vazifesi bile dini korumak değildir. Bunu aman unutmayın. Hiçbirimiz dinin hakimi değiliz. Hiçbirimiz efendim e, dinin koruyucusu değiliz. Olamayız. Dinin hadimi olabiliriz. Onun için Osmanlı sultanlarının kullandığı şey hadimül haremeyni şerifeyindir. Hakimül -harem değil. Harem-i şerifin hakimleri değil hadimleridir. Dini biz söyleriz. insanlar hidayet Allah'a aittir. Ve tarih boyunca da Müslümanlık sanıldığı gibi efendim tabii Müslümanlar çok güçlü insanlar olacaklar eyvallah. Ama sanıldığı gibi kılıçla ya da çok konferanslar düzenlendiği, çok paneller verildiği, işte efendim çok CD'ler dağıtıldığı için yeryüzünde Müslümanlık yayılmadı. Bunları yapacağız tabii yapmayalım arasında söylemiyorum. Ama Müslümanlar güzel örnek oldukları için insanları Müslümanlığa getirdiler vesile oldular. Bizim medeniyetimizin temel e, üçüncü temeli maruftur. E, emri bil maruf nehyanil münkerdeki emri bil marufu da yeniden yorumlamak zorundayız. Emri bil maruf sadece namaz kılın, oruç tutun, hacca giydiğinden ibaret değildir. Bunlar bireysel tarafta eyvallah. Ama maruf dediğimiz marufu şöyle tanımlamak mümkün. Akıl ve izan sahibi yani fıtrata uygun her gönlün, her zihnin kabul edebileceği evrensel doğrular demektir. Mesela adalet gibi, emanetin ehline verilmesi gibi, dünya nimetlerinin hakça paylaşılması gibi. Bir takım değerler, İslam'ın en büyük gücü, medeniyetimizin en büyük gücü bu. Ve bunlar e, zamandan, mekandan münezzeh. Maruf, adalet 10. asırda da var, 50. asırda da olacak adaleti, özgürlüğü, refahın yaygınlaşması, dünya nimetlerinin e, insanların ortak e, paydası olduğunu e, e, anlatan e, evrensel doğrular. Dördüncüsü bu konuştuğumuz konularla ilgili bizim medeniyetimizin dördüncü temel e, hususu, ayırt edeceği hususu biz onun ne piyasa ne siyasa önce insan diye söylüyoruz. Bu da yani partimizin önemli bir e, umdesidir. E, tarih boyunca insanlar Piyasayı ya da siyasayı öne alan sistemlerle muhatap oldu. Bu sistemler örnek olsun diye söylüyorum. 20. yüzyıldaki iki büyük ideoloji, çok muhkem, çok tahkim edilmiş iki büyük ideoloji. ideoloji. Biri faşizm, biri komünizm. Her ikisi de iki büyük ülkede, Avrupa'nın iki büyük ülkesinde. Biri Almanya'da, birisi Rusya'da. Çok büyük güç elde ettiler. Bütün dünyada etkin oldular. Ve e, hakikaten mesela Almanya'nın bütün meydanları, hanları, hamamları, kanalları, fabrikaları... Faşizm zamanında, Hitler zamanında yapıldı. Rusya'nın büyük teknolojik gelişmesi Stalin zamanında yapıldı. Çok büyük bir ekonomik güç elde ettiler. Faşizm ve komünizm, ekonomik gücü olmadığı için, teknolojisi olmadığı için vesaire devleti zayıf olduğu için çökmedi. Faşizm ve komünizm siyasayı yani devleti esas alıp insanı öte plana bıraktığı için, arka plana bıraktığı için çöktü. Şimdi önümüzde siz göreceksiniz, Allah ömür verirse biz de göreceğiz. Önümüzde de kapitalizmin çöküşünü göreceğiz. Çünkü kapitalizmin problemi de kapitalizme siyasayı ve serveti birinci plana alıyor, insanı ikinci, üçüncü plana itiyor. Kapitalizm de zenginlik üretiyor, demin söyledim. Her şey var, işte hepimizde cep telefonları var. Dünyanın en ileri, en komplike iki teknolojisini kullanıyoruz. Muazzam zenginlik var. Dünyada her yerde akla ne geliyorsa, ya şu da üretilsin diye ne geliyorsa kapitalist sistem bunu üretmiş. Ama problem bunu üretirken piyasayı esas almış. Eğitimi piyasalaştırmış. Sağlığı piyasalaştırmış. En olmazsa olmaz koşullar. Bir insanın e, yaşayabilmesinin temel hususlar. İşte e, mesela bizde de maalesef e, bu şey var. E, diyelim ki e, son 10-15 yıldır e, tarım sektöründeki gelişmeler. Hepiniz Anadolu kökenlisiniz. Bu memlekette e, her Türkiye kendine yeten bir ülkeyken şimdi... 2010 yılında 100'e yakın ülkeden tarımsal ürün ithal ediyoruz. Niye? Efendim pamuk üretmeyelim. Dünya bir piyasadır. Dünyadaki pamuk piyasaları bizim ürettiğimizden daha ucuza sattığı için oradan alalım. Şeker pancarı üretmeyelim. 99'dan beri şeker pancarının üzerinde şey var. Niçin? Dünya bir piyasası var, şeker piyasası var. Orada bizim ürettiğimizden daha ucuza geliyor. Oradan alalım. Veya sağlık. Efendim biz dışarıdan sağlık elemanı doktor getirelim, ithal edelim. Ucuza geliyorsa... Hatta ucuz oluyorsa buradaki hastalarımızı dışarıdaki hastanelere götürüp tedavi ettirelim. Tam bir piyasa mantığı. Bunlar söylenen ve yapılan şeyler olduğu için söylüyorum. Eee değil bu değil. Yani önce insan yani bir devletin ayakta durmasının temel şartı tek bir ferdinin bütün insani e, haklardan yararlanmasını sağlayabilmektir. Biz onun için diyoruz ki eee sadece dünya değil kainat insanın emrine musahhar kılınmıştır. Emrine amade kılınmıştır. Onun için ne piyasa ne siyasa önce insan. Bizim medeniyetimizin en temel şeyi budur. Bu dördü üzerinden yeni bir dünya inşa etmek durumundayız. Sözlerimi toparlıyorum. Ee, bu çok önemsediğimiz için bu dört şeyi söylüyorum. Bunlardan bir tanesi eksik olursa bir ayağı topal olur. Orada bizim medeniyetimize ilişkin bir dünya inşa edemeyiz. Bütün bunların yapılabilmesi için başta yedi madde söyledim. Bu yedi maddeyi çok iyi algılamamız lazım. Medeniyet dediğimiz şey işte sadece bizim medeniyetin sonuçları olarak kullandığımız hususlar değil. Önce düşünce dünyası, önce tahayyülün ve tasavvurun, tasavvurun ve tahayyülün e, düzeltilmesi, düzgün bir paradigmanın kurulması, buna ilişkin olarak kelimelerimizin, kullandığımız terminolojinin düzgün olması ve bizim terminolojimizin de evrensel hale getirilmesi gerekir. İlim bütün bu söylediklerimi yapabilmek için gerekiyor, sanat bütün bu söylediklerimi yapabilmek için gerekiyor. Siyaset bütün bu söylediklerimi yapabilmek için gerekiyor. Efendim medya bütün bu söylediklerimi yapabilmek için gerek gerekiyor. Bun bunları bile bu değerlerden, bu düşünce sistematinden uzak gördüğümüz zaman sadece bir sonucu kullanmış oluruz. Ama biz kendi düşüncemizin, kendi medeniyetimizin değerleriyle, temelleriyle bir dünya inşa etmek mecburiyetindeyiz. İsterseniz burada keseyim. Hepinize teşekkür ederim.